Sabahlar, sabahlar, sabahlar. modern sabahlar başlıyor radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler 8.24 oldu saatimiz pazartesi sabahında günün gelişmelerine bakacağız tüm dünyanın gözü dün oscarlardaydı şimdi de tüm dünyanın gözü artistin elindeki Oscarlar'da galiba nasıl aldılar onlar diye Hani adetten galiba böyle üçer beşer üçer beşer vermek adet olduğu için nasıl ki Adele kaç verilmişti? Adele 6 tane aldı. 6 tane. Artiste çok bu sefer imkanları doğrultusunda 5 tane verildi efendim. Yani hakikaten de ondan sonra sinema niye can çekişiyor? Sinemaya niye insanları çekemiyoruz? Ya onda galiba çok güzel olduğu için değil de e, ne diyeyim bir takım başka nedenlerden dolayı veriliyormuş gibi yapmaları gerekiyordu galiba onunla ilgili bir şey vardı. Şimdi şöyle bir özet geçelim Oscar'larda neler oldu? Ee, Oscar'larda neler neler oldu? Valla bu seri ki gibi sıkıcı yani o ondur red carpet dedikleri kısmı e, ne kadar sıkıcıydı ne kadar yavandı ne kadar insanın... Yok ya! Ee, şu anda da Oscar Ödül Töreni'nden yeni dönen değerli <gülüyor> arkadaşımız <gülüyor> Oktay Demirci bizlerle beraber. Berabek derken beraber. <gülüyor> yani sevimli bir şekilde beraber beraber Berabek oldu. Berabik berabik oldu. Hoş geldin nokta Niye bizde beraber olmadı bu noktaya kadar. Bir de Oktay her şey hakim ya. Onun bilmem ne filmi vardı. Bunun şunun bütün seceresini ezberebildiği için isterseniz Oktay Bey'e şöyle daha manidar bir şekilde dönelim. Günaydın Oktay. Günaydın. Hoş bulduk. Bana Oscar'ın habercisi dediniz mi gelmeden? Ee, dedik. Vallahi dedik. Vallahi dedik. <gülüyor> Seyretmedin değil mi? Seyrettim. Seyretmez miyim ya? Seyret niye etmişim, böyle seyretim. deli gibi geleyim <gülüyor> yoksa? Seyretmişsem niye deli gibi geliyim? <gülüyor> uyumamışsın bütün gece mi? E, uyumamışsın bütün gece tabi. E, geçmişler olsun. Vallahi uykusuzluk değil de sürekli bir şey yiyip içmek bir insanı yoruyor ya. Yoruyor. Çok yoruyor. Ye ye olayım. ye ye. Sabaha kadar nereye kadar yani? Ye ye. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> valla ben seri demedim çok sıkıcı geldi bana o kırmızı alı kısmı çok sıkıcı geldi oradan zaten dedim ki bunun sıkıcılığı belli. kırmızı alıyı bu sene biraz uzatmışlar e ne saçma bir de boşluklar falan var boş boş bir şeyler göster gelen giden yok falan öyle durumlarda geçen senelerde hiç öyle olmazdı sürekli bir akışkanlık vardı bu sene böyle tıkanık tıkanık anlamadık valla ya onu e Bizim bir Ömer amca vardı. Siz de tanırsınız uzun uzun anlatmıştım size. Şahin Tepesi'ni izlerken ve uyurken şey diye yorum yapan bir Ömer amcamız vardı. Bizim ailecek mahsus yapıyor mahsus mahsus diye uyumadığını göstermek için bu yorumu her bölümde defalarca tekrarlardı. Dün akşam sırf öyle geçirdim ben kırmızı halıyı. <gülüyor> mahsus yapıyor diye, mahsus diye çünkü yani bu kadar beklenir mi ya törene yakın gelelim de en gözde sanatçılar biz olalım diye herkes sonuna kadar bekledi gelmedi son bir, böyle var ya ilk en geç gelen en prestijli oluyor falan diye mi evet en geç gelenden en çok konuşuluyor diye herhalde Böyle bir bekleniyor. Aslında, Asolist en geç gelendir falan Aslında diyelim. biraz hatalı davranmışlar. Ben şimdi Hollywood'da olsaydım. Burada Hollywood yıldızlarına da yol göstermiş olayım. İlk gideceksin. Çünkü o zaman en zayıf adamlar var ya. Aha. Yakalamışlarken seni uzun uzun konuşurlar. Mahsus yaptılar yani. Mahsus yaptılar. Doğru söylüyorsun. Dün yönetmeni, artizliğin yönetmeni erken geldi zaten. Akıllı adam. Akıllı adam. Yaman yani, yani. adam. Erkenden geldi. Erkenden oturuyorum. Bir de sırala şey var mı orada? Bilet sırası gibi bir şey Soket var. Soket sırası var falan. Ya yani içeride oturacağın yerde Ego mi? sistemiyle. Yoksa erken gelenin kapar sistemi mi? <gülüyor> erken gelen oturur. Çünkü herkes böyle smokinlerin, ceketlerini oraya kim? Aa, oraya abi Martin Scorsese gelecek. Şey bu? Ya filmlerden şimdi filmler ekip olarak geliyor ya. Aha, tamam. Bir kişi geliyor o böyle şey kapıyor. Tabii pal canım, palto koyuyor, havlu koyuyor, koyuyor. Koymadı şey mı görmedim mi bir sürü çanta koymuş şey. O Fransız, o Fransız adam. O Fransız, o şey Fransız yaptı bir ços, bütün. Yalan erif, Gözlüğünü bile koymuş koltuğu tutmak için. Yapar, yapar. Sonra gelince ekibinden birisi gelince kaldırdı da taktı. Köpeği koymuşlar <gülüyor> bir koltuğa. At Köpeği koydularsa zaten şey kimse gitmez yani. At gelmedi ya. ya Hazır tuttular mı mesela hani ödül alma şeyindedir belki adam hani ilk başta öyle götürmemiştir de Akın iz, şey, atın izleri belli olur ya <gülüyor> yani bir şekilde getirip arkaya dolandırın. Yakın bir yere Ödü, kadar ödülü kazandırırsak atıyorum işte şeyle çıkacağım ben atlan çıkacağım. Diye. Yakın bir yere kadar getirdiği söyleniyor e, atı. Atın zaten S M okunmadı ya bir İranlı yönetmen e, Separation filmiyle en, işte en iyi yabancı film Oscarını aldı. Aa. O ödül konuşmasında bir Steven Spielberg gösterdi. Yamuşmuş bir suratını gördük. Nasıl? Onun dışında başka da görmedik Ne de şeyin filminden bir şey gördük. Hiçbir şey alamadı. Öyle yani. Öyle bir şey. Şimdi önce Billy Crystal güzel miydi? Billy Crystal güzeldi. Tatlı bir yaşlanma olmuş Billy Crystal'da. Ne olacaktı? Ama akışkan bir töreni hakikaten bizi sundu. Yani aktı geçti. Hani böyle geçen senelerde bir tıkanıklık şey vardı. vardı ya böyle bu bir. Ne ya bu? O tıkanıklık, böyle... tıkanıklık biraz da şeyden geliyordu izleyici olarak. Bu ne ya diye sorduğumuzda ne olduğunu anlamamız. Geç oluyordu. Geçen sön büyük ağızlı kızla küçük ağızlı adam vardı. <gülüyor> <gülüyor> James Franco ile En Headeve diye bilinir <gülüyor> <gülüyor> ama daha önemlisi budur yani büyük, büyük ağızlı oynatacak <gülüyor> küçük ağızlı geçer adam diye geçer. Onlarda nasıl sıkılmıştık yani? Ama sanki şeyde çok eğlendik. Steve Martin'le şeyde, ötekinde Steve Martin mi? Alec Baldwin'de. Onlar da öyleydi yani, yani son dönemde... Yani, yani. Son dönemde öyleydi. Son biraz dönemde öyle. O yani ha şimdi de espri yaptılar falan şeyi yoktu en azından. Tutukluğu yoktu Billy Crystal. Güzel götürdü. Ama bir son şeylere doğru, sonlara doğru biraz yorulma şeyleri oldu. O da aralarda çok... yapıyorlar demiş. <gülüyor> mahsuz yapıyor diye, mahsuz yapıyor diye bir yere kadar. O yüzden e, Billy Crystal'ı güzel güzel izledik. Heyecanla e, beklemiştim ben Billy Crystal'ı O, o Crystal da arka tarafta diye. sürekli atıştırıyormuş oktay. Ne var şimdi cips... <gülüyor> Cips, canım kola çekiyor ya bir kola, ağzım damağım kurudu, gidiyor geliyor bir şeyler yiyor atıştırıyor, meyve getir meyve, biraz böyle fresh bir şeyler olsun deyip duruyormuş. Tüm dünyadan ayrı olarak sadece Türkiye'de artist ne ararlı Oscar'da diye yorumlanan film aldı götürdü götürdü aldı, götürdü her şeyi mi aldı ya her bir şey tüm... ya ben sayayım mı sana neler aldı oksay sen de bilirsin <gülüyor> <gülüyor> en iyi yönetmen adımız... en iyi filmi aldı en iyi filmi aldı en iyi erkek aldın mı aldı aldı en iyi kadını aldı mı? Alamam. <gülüyor> i̇şte Melis Trivvager alamam. Evet, Zaten iyi... adayı da yoktu canım en iyi kadını. En iyi yardımcı kadın ee, Evet ondan sonra en iyi yardımcı erkek oyuncunu. Oyuncunu alır Onu mı? Onu aldı. Alın alın aldı. E, Octavia Spencer. Yok yok ne? Oktay yok Spencer alamamış ya onu En iyi yardımcı erkek oyuncuyu aldı ya. En iyi yardımcı erkek oyuncuyu şey aldı ya. <gülüyor> Christopher, Christopher Plummer, Plummer almış. aldı. Ee, tabii. Beginners'la bilmemiş evet. filmi. Adam McGregor'la oynadığı film. Hakikaten çok başarılı şey dedi Christopher Plummer. Ödül aldığında. Benden iki yaş büyük bu adam dedi heykele bakarak. Kaba Beyaz abla 82 <gülüyor> yaşında olduğunu düşünsek bugüne kadar Oscar almış en yaşlı oyuncu olarak da tarihe geçti Christopher En olsun. iyi yardımcı kadını da alamamış. Alamadı. Alamadıklarını söylüyoruz bu arada artistin. En iyi yabancıyı aldı mı? Alamadı. <gülüyor> <gülüyor> Artist mi? Artist. Doğru aslında alabilirdi. <gülüyor> en iyi görüntü yönetmenini aldı mı? Alamadı. <gülüyor> en iyi görüntü yönetmenini Hugo aldı galiba. Hugo aldı. En Hugo iyi aldı. sanat yönetmenini aldı mı? Alamadı. On da Hugo aldı çünkü. <gülüyor> Biz hafta sonu Hugo'yu seyrettik. Ha, nasıl <gülüyor> oldu? Valla şahane film. Hugo şahane ha, Üstelik 3 boyutlu tekrar Ankara'da e, izleme şansı da var. Yeniden Hı -hı. E, gösteriliyor film Ankara salonlarında. Kaçırmayın. Yani Hı -hı. tekrar gelir mi bilmiyorum ama bugünlerde kaçırmayın. Şahanefi film. Kostümü de almış hadi kostüm dönem filmleri her zaman diğerlerine göre avantajlı şimdi dönem filminde dönemin kostümleri oluyor şaşalı bir tarafta da takım elbise giymiş kot giymiş adamlar tamam hadi onu aldı. Onu aldı ona onu bir, al, şey. Al bir şey demiyoruz. En iyi müziği de aldı. En iyi yönetmeni nasıl aldı artist ben ona ne yönetmenlik Hı. ne yaptım? Kimse konuşmayacak. Kimse konuşmayacak. Bak Bu, çıkmayacak ses duymayacağım Böyle hiç konuşmana sessiz sessiz Böyle bir film yönetiliyor Ve ondan sonra da şey diyorlar. Hayır masrafı da yok bunlar demek ki sesçileri de yok Hep Bir sesçi, köpek, köpek ses... masrafı varmış Bir köpeğen masrafı var Başka da neyin masrafı <gülüyor> da ne yer var ki? hani o, o Çok sayıyorsun. akıllı bir köpek bir de. Maşallah. <gülüyor> İnsan ne yiyorsa <gülüyor> onu yiyordur ya. büyük ihtimalle. Mahsus yani. yaptılar ya. Ya e mahsus yani. yaptılar. Artiste o zaten de üç bacak saça diye geçer Oscardo. En iyi erkek, en iyi yönetmen, en iyi film. O üçünü bölmezdiler. Bildiğim kadarıyla ona üçünü verdiler işte. <gülüyor> Müziği, Müziği de almışlar. Müziği de Müziğin aldılar. Ney vardı müziklerinde affedersiniz. aldılar. Çok ayıp ya. Hakikaten. Biri biraz Artiste... tor torpil geçildi gibi ya. Ben biraz yani böyle olacağını bilmiyordum. Tahmin etmiyordum ama biraz biz... Ben sinirlendim artışta Yani ben Allah'ta uyuyakalmıştım. İyi ki uyuyakalmışsın. Çünkü sinire keserdim o kadar uykusuzluğumun sonucunda artış bunları toplasaydık. Artistin ödül zaten bunda daha geçen hafta da konuşmuştuk ya artist ödül alacak, ödül ödül bir sürü alacak falan filan diye böyle gizliden gizliye bir az ödül alsın artist diye bir istek vardı. O isteğin ne kadar haklı olduğunu bu adamların ödül konuşmaları sırasında ben kendi yani ispatlamış oldum. Ben de şimdi ya yani şimdi... böyle yavan yavan bir takım sadece kendi kendilerine teşekkür etmeler bir şeyler. Böyle bir, bir yavanlıklar, bir şeyler. Yani ben böyle... de şimdi bir taraftan belki de çok sevimlidir adam falan diye Yok, düşünmeye başladım. Hayır. En iyi erkek oyuncu fotoğrafına bakarak. Yani tabii sevimli bulan hani, da var da. gidişat değişirdi. Ay yazık falan hani böyle şeyler oluyor ya. Rocky filmlerinde en başta Rocky'yi tutmuyorlar. Sonra ondan sonra bütün salon Rocky Rocky diye inliyor. Belki de artist artist artist daha ne arar la, pazarda falan diye Kodak tiyatrosu inlemiş olabilir mi? Öyle Hı -hı. bir şey olmadı mı? Yok olmadı. Şey Gece saatlerde olur. olmuş. Böyle herkes boşaldıktan sonra 3-4 tane görevli içip içip artistin ararla Oscar'da diye şarkı söylemek. Bu ne gibi. kibirler denmiş olabilir en fazla Oscar konusunda bakarak. Ya, tabii canım yani yoğun bir e, ben, şey vardı. Senden böyle nefret söylemleri duymaya alışık değilim ben. Nefret söylemi değil canım. Kibirde o adamın kibrine yani. yönelik bir tamam, sinir yani var. Nefret ben. söylemi dediğim senin ağzından hiç böyle kötü bir şey. Yani olsun yapmışlar falan filan derdin. Yok yani yaptıktan sonra yapmışlar denmez de <gülüyor> yapmayabilirler de verdim tabi evet yani şeyden önce bir ama bir olma var ama yani. var tabi yani kendi kendilerine bir böyle bir sevimsizlik bir anti yani ama bir taraftan da hiçbirimizin tuttuğu film var mıydı ya benim tuttuğum vardı işte Hugo'yu izledikten sonra Hugo'cu oldum çıktım ben en iyi erkeği şey versinler dedim yazık işte George Clooney George Clooney tamam dedik ona George bütün dünya aynı anda üzüldü galiba yani gösterdi mi yüzünü George Clooney'ini George Kireç Clooney, Clooney yani. yüzünü George Clooney Billy Crystal ağzından öpüştü bir kere bir onu bir, ben şeyi vereyim <gülüyor> bomba'yı vereyim. Ağzdan öpüşmüşler ama öyle hafif. Hafif olabilir yani, canım. Şey, mi? Dudak denk gelmemişler. Yani Yok canım. Sağ mı sol falan oluyor ya. değil. Descendants, Descendants diye bir diyelim. sahne gibi düşünürken bir baktın bir de kristallı bir şey. Opa. Op Süremiz doldu mu? <gülüyor> Süremiz. Yani George Clooney'i göstermediler tekrar ama bir tabi şey vardı. Angelina Jolie ile Brad Pitt'i gösterdiler. Onlar ağzdan öpüştü mü? Onlar yok. Onlar zaten ağzını öpüşme değeri, haber değeri yok. Yani. Yani George Clooney'i Brad Pitt'i küstürecekler. Vallahi Ondan bir daha... sonra sessiz film seyredeceğiz ömrümüzün sonuna kadar? Yok öyle bir şey olmaz. Sessiz Olur film. Olur vallahi. Ben o kere... George George yerinde bundan sonra film teklifi geldiği zaman Jean Dujardin oynasın. Çok güzel oynuyor verdiğiniz Oscar'dan. Yok bir daha bir daha duymayız Jean Dujardin'i bence. Yani ya, esas şimdi. Evet o da olacak. Tabii yani. yani bence maalesef yani öyle bir şey olacak. Maalesef mi yoksa tam tersini hani umalım mı böyle bir şeyi? Uğursuz Oscar dediğimiz oscarlar da var. Tabii, Bazen o... birisine gidiyor Helberg mesela. Evet. Aldı Oscar'ı tam Artık. Bu senin al Oscar'ını otur. Bir daha duymayız. Yani ne o yüzden Çok de... Çok öyle adam var değil ya. mi? Uğursuz Oscar'ı alıp ortadan kaybolan. Bazısının altına var. yazıyorlarmış uğursuz bu diye. Özellikle veriyorlar. Hak etmeden alırsan onun şeyi döner derler. <gülüyor> Oscar'ın en büyük özelliğidir. Meryl Streep'e zaten gitçiye belliydi. Kaç? Bak Givonet Petrov da uğursuz Oscar aldı. Evet. Bak sayacak şimdi bütün uğursuz Oscar sahiplerini. Yani öyle bir ama adım. o da ailesine mutluluğu yakaladığı gibi net çok mutluymuş o diyorlar. O mutlulukta gitti giliyde oynadı, <gülüyor> country şarkıları söylemeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada Angelina Jolie nasıl kilo almış? Ay nasıl İzlemediniz değil mi? Nasıl Vay kilo almış? İyi yaramıştır o zaman. Aa, çok gebelik yaramış diyorsunuz. Biraz lafımız dinlendi demek ki. Valla ben çok şaşırdım. Kaçınca iyi Oktay. Ya şaka şaka inandınız mı biraz daha zayıflamış ya. Hadi ha, canım. Tabii canım. Ne zannediyorsunuz? Tersini, hamile tersine ha, gebelik diye bir şey var ya biliyorsun. Kadın hamile ya kilo alır mı siz ne diyorsunuz? Z i̇yice zayıflamış. Acaba bebeği kafada mı taşıyor? Kolunu böyle elbisesinin etek kısmı. Böyle biraz hafif bir belinin altından bir bomba yaparak genişleyen bir elbise hafif kıyafeti vardı. Onu. Oraya koyup yürüdü. Yani kolunu oraya bıraktı konuşma sırasında falan orada böyle duruyordu. Geniş etek kaldı. bombesi kol taşıyacak hale gelmiş. Tabii evet ona göre O etek bombesi sallanmış. midir içeride? Belki de iskeletinin şeyi vardır ya. Belki içeride cüceler taşıyor kıyafeti. Baca, bacak gibi bir şey görünüyordu eteğin arasında. Bacak tipi bir şey Hatta var Hatta bacak herkese etkiledi falan filan diyorlardı ama tahmin ediyorum o bacak değildi. <gülüyor> yani böyle bir bacak bilmiyorum yani. Ee, ...kapak desen bir dize ait olamaz. Gene herkes acayip zayıf mıydı? <gülüyor> Kaval desen. Vallahi evet bir e, şey vardı. Kırmızı Onun zamanında. hastası olduk. Bryce Mason, Bryce Mason'da oynayan e, yardımcı kadın oyuncu. Hı -hı. E, tombul, kabul ha, evet. e, oyuncu diye geçer. Göz dolduran oyuncu olarak o vardı yani. Onun da kıyafeti olmamış. Olmamış. Olmamış, <gülüyor> kıyafeti olmamış. Onun dışında herkes bir onar kilo daha vererek gelmiş. Erkeklerde dahil. Özül töründen en son emirlerde gördüğümüz insanlar... Yok, Golden Globes'ten sonra onlar kilo verdiler. En e, son orada yemek yemişler işte yani ha, ben onu ben şey yaptım. Emirlere kadar bir onlar kilo daha verildi. Başka töreni yok, yok mu ondan <gülüyor> sonra? Hayır gide şey olacaklar diye acı kaybımız sinema bu seni 200 kişi kaybettik efendim. <gülüyor> Valla burada bir şey vermiyorlar mı ya? <gülüyor> bir de hepsi açlık için. Bir ördüler. sürü mısır da attılar şey arasında. Ya abi dünya yememiz. Mısır tören mısır. sırasında evet. Hmm. Patlangaç mısır. Ha. Ondan daha yağlı tuzlu mu yoksa? Herhalde Kodak, görünüşü yağlı gibiydi ama tuzlu olduğunu zannetmiyorum. Kodak abi. sineması batıyor ya e, Mısır stoğunu da çıkaralım. <gülüyor> Bir daha böyle dolduramayız burayı diyerek şey yaptılar herhalde. Abam ne kokmuştur orada var ya. Ne mısır patlatmışlardır. Üst kat komple giremiyoruz efendim. Vallahi çok fena. Ya Bu sene sonunda Kodak'ta gitti. Bu sene sonunda evet. Son kez Kodak'ta. Vay be. Ee, gerçekleşti sonra. Bakalım ne olacak. O zaman hayırlısı olsun diyelim Oscar'lar için. Ama bunlar bu kadar zayıfladıkça var ya. Ufacık bir tane sol tıkıştırsalar yeri hiç fıstık gibi yaparlar giderler. Hem maliyetleri düşürürler. Yarın öbür gün dünya tarihi konuşulurken dünyanın en güzel sanat dallarından işte 2000'li yılların yani son yüzyılın en önemli sanat dalı olan sinema zayıflık belası yüzünden sapır sapır döküldü. Önce geri gidiş sessiz filmlerle başladı. <gülüyor> Ondan sonra renksiz filmlere dönüldü. Ve en son... Zaten şey aslında böyle bir sembolik olarak bakınca Hugo'da da şey vardı ya o meşhur ilk filmin göster şeyleri hı hı. E, oraya gönderme işte o tren sahnesi. İşte falan Hugo'da falan. olmuştu Hugo'nun devamı gelir şeyi yapar ama filmin sinemanın bittiğini gösteren bir şey işte tren sahnesiyle başlamıştı bu sene tren sahnesiyle ve zayıflayan oyuncuların sapır sapır dökülmesiyle bitti en son kalan oyuncularda ses çıkaramadıklarından sinema bitti. Herkes televizyon izlemeye devam etti diyerek de <gülüyor> televizyonda hala güzel şeyler oluyor. Yani şeyden e, sessiz filme dönüş oldu diye olmaz. Çünkü artist böyle 2012'nin bir esprisi e, çirkinde bir Ajı espri bir olarak e, çirkinde bir espri olarak kalacak. 2012'den itibariyle de... devam edecek ama zayıflık bitiren şey olabilir. Doğru. Artisti sevebilirim de. Bilmiyorum şimdi. Oscar'ı da almış film olarak başka bir e, gözle Başka gözle bakarsın da sevemen. Yani ne kadar güce tapmaya çalışsan da artiste o kadar yapaman. Ege. Seversin ya bir 10-15 dakika. Çok seversin. Severek izlersin yani. 15 dakika. Al hızlı hızlı istediğin bölümlerden 15 dakika seversin, seçme şansına seversin. sahipsin. Kütü, kötü, kötü değil ama yani ama abartılmış, abartılan bir e, şey. Durum var ya. Yani. Neyse sinirler bozulmuş anladığımız kadarıyla sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Her sene Oscar'larda olan şey sinir bozuk. İzlemeyelim evet. diyoruz. Sinir ikiye bölündük. Yok ama yok izletiyor kendini. Sonra da asap bozukluğuyla geliyoruz yayına sabahın köründe. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tübrüse Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler 27 Şubat 2012 Pazartesi sabahında olaylara bakıyoruz Gazetelerin sayfalarını çeviriyoruz Bir taraftan da kendimize artist ne ararla Oscar'da diye sormaya devam ediyoruz Benim dün aklıma o geldi o kadar komik bir şey ki o yani Bir ülkenin ağız birliği etmişçesine artist ne ararla Oscar'da demesi Ve e, tokat gibi bir cevap yani şimdi Amerika'da falan başka ülkelerde de artist alır mı bunu diye, falan diye eleştiriler var ama onları avesi. birleştiren artist ne ararlı Oscar'da diye bir cümle yok. En, en önemli tarafı o. Evet akademiden bize tokat gibi cevap. Gazetelere bir bakalım. Bu tokada biraz daha hazmetmemiz lazım gibi geliyor. Oktay gözlerim. Zaten fail uykusuzluktan bazı şeyleri anlamıyorum. <gülüyor> Senin söylediğin şeyi ama benim hatam değil herhalde değil mi? Anlamamam. Hiç anlamadım ben. Ben hiç anlamadım. <gülüyor> tamam, o zaman devam. Ben 11.30'da uyudum ben gel anlamadım. Hiç <gülüyor> anlamadın Tamam devam o zaman. Ya ben de dün çok heveslendim. Ben dün buçukta kalkmıştım. Öğleden sonra <gülüyor> o, o coşkuyla dedim şey yaparım. Allah'tan yapmamışım. Hakikaten çok bütün günümü ilenerek geçirecektim. Şimdi o zaman şöyle bir günde Bakalım isterseniz arzu ederseniz <gülüyor> ne, ne tür haberlerimiz var? <gülüyor> ne tür haberlerimiz var ee, evet. Yıldırım Demirören'in 103 milyonu bırakıp gitmesi e, bugün yine gazetelere şey oldu 103 milyon alacağı vardı ya tamam lan tamam, bırakıyorum ben 103 milyonu madem öyle alın gibi bir yorumlanacak bir şeye geldi. Ee, ama diye bir şey söylemedim falan gibi bir şey Ama dedi ama, ama. Ama diye bir şey olması lazım ya 103 milyonun. Yani tamam bıraksa da yine de bir ama demesi lazım. Kaçlarını kaldırarak. Kaçlarını kaldırarak hakikaten kaçlarını Dedi kaldırarak? değil mi? Şöyle dedi. Ne demiş? Ama dedi 103 milyonu bırakırım. Benden sonra gelecek başkanlar da kasaya koyduklarını bırakırlarsa bırakırım. Yoksa dedi... 103 milyonu da çatır çatır alırım dedi. Evet. Yani onu söyledi. 103 milyonu bırakıp gitti. Neyse isterseniz biraz mayalara bakalım. Maya medeniyeti neden bitti? Ee, Maya haberini... medeniyeti neden bitti? Galiba bu yılın en önemli haberlerinden yani bir, bir tane tanesi. Söz. Çünkü Maya takvimine göre dünyanın... <Gülüyor> <gülüyor> Sonunun gelmediği ortaya çıkınca, bu, biz bu mayaları niye bu kadar gözümüzde büyüttük? Bunlar adam olsaydı medeniyetleri bitmezdi. Şeyi yapıyordu. ama erken başladı ya, erken başladı. Erken yani başladı yıl, yıl sonuna mu? doğru çıkması lazım da. Hatta oktay birazdan alıştırmak lazım şimdi böyle bir haberli olmaz bu. Bir süreç sonuçta yaşayacağız bunu. Aralarda çok bir şey kalmadı. <gülüyor> dünyanın sonunu bırak, ilk önce sen kendi medeniyetini ayakta tut, ondan sonra dünyanın sonuna bakarsın. Ha, medeniyetine sahip çık, uyuma. Ha, yere de Hadi hesap ettiler falan filan. Dünyanın sonu 2012'de geliyor. 2012'de geliyor. Bizim o zaman medeniyeti o kadar tutmamıza gerek yok desem bile gene 2000'e kadar bir medeniyeti getirmen lazım. Doğru. Son 12 sene de sal. O da Zaten senin hatan olsun yani. Sona doğru salarsın. Geniş... Ben öyle medeniyet sahibi olsam dünyanın sonunun geldiğini bilsem. Salarsın. Salardım yani. <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Son 12 sene de salardım. Buradan yani. diğer medeniyetler. hesap. Diğer bu tip işlere kalkışacak medeniyetleri de sen tavsiyeni vermiş oldun medeniyet Sanat. girişimcilerine. Şimdi bana biraz günümüzdeki medeniyetlerden sayar mısınız? Çünkü zamanında sayarsak mesela etiler, eti medeniyeti. Mesela Hizit, Urartular ayrı bir medeniyet. Efendim Roman bir medeniyet midir? <gülüyor> Efendime söylüyorum <söyleyeyim>, Şimdi bana günümüzden bir iki medeniyet sayar mısınız? Rica işte biz varız. Biz varız değil mi? Medeniyetin medeni. en güzel Gayet sembolü. Medeniyet kanunumuz var. <gülüyor> çok, şey. çok var ya. Ya var. Çok ee, var. uzmanlar açıklamışlar Maya medeniyeti neden bitti? Her güzel şeyin sonuna gelindiği gibi bir medeniyetin daha sonuna geldi. O zaman da kendilerine medeniyet diyorlar mıymış? Tabi. Biz Maya medeniyeti olarak falan diyorlarmış. O zaman herhalde bir şeydi ne bileyim bunların jargonda mı vardı? Medeniyet olarak geçiliyoruz işte bir Maya medeniyeti olsun efendim bir Aztek medeniyet olsun. Bunlar hep aynı dönemin adamları değil mi? O dönem öyle geçiyordu herkes bir medeniyet olarak ya da medeniyetin hastasıydılar yani. Mesela şey oluyor e, ne diyeyim. ...yemek yapacak, domates yok. Ben bir Roma medeniyetine kadar gideyim... ...oradan bir domates alıp geleyim gibi şeyler vardı. Mesela doğru. Cümle içinde medeniyeti kullandı. Hem medeniyeti hem domatesi. Hem Aynı medeniyet dini... ayakta kalıyor her cümleyle beraber. Hem de bir lezzet katılmış oluyor. Yine... O medeniyete domatesler. Yine tarih dersinde de kullanılıyordur herhalde medeniyet. Değil mi? Yani mesela geçmiş medeniyetler diye bahsediliyorlar herhalde Mayalar. Devam ederken röken Geçmiş medeniyetler dediği öyle... İlk o zaman bilelerde herhalde. Geçmiş medeniyet olan en içlemden vurdu. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte hoş kan bağı olan medeniyetlerimiz, <gülüyor> uzaktan olan medeniyetlerimiz. Uzaktan olan medeniyetlerimiz. Maya medeniyeti e, sanıldığı gibi e, ağır değil sadece hafif bir kuraklık neticesinde yok olduğu ortaya çıktı. Milattan önce ya 900. Hafif kuraklığı kaldıramadım ya. Ya kaldıramamışlar Ege. Vallahi. mi sorun olmuş? %25 ile %40 arasında yağışlarda düşüş olunca sen de düşen mayalar ilk başta şey diyorlarmış işte o dönemde de ama yağsın, yağsın yağsın baraj Barajlar da neyi oluyor? dolduruyorlar Vardı, onu da baraj da bilmiyorum Maya Barajı diye baraj var ya olur mu? Ondan sonra işte birazcık onlar büyüler müyüler bir şeyler çünkü tabii belli bir Belki noktada. de şey dediler abi hesabı yanlış yaptık yani bence dünyanın sonu şimdi geldi diye bıraktılar bunları ilk yağışlar kesildiği anda ondan Erken salmış da olabilirler. Ama sen de yani bir şey söyle net bir şey söyle ya. Ya salsınlar diyorsun erken salmışlar. Erken salmışlar ama yani her şeyi kararında diye bağlayacaksak hiçbir işe yaramayacak. Kaç bir yıl tansiyon. daha tutmaları lazım. Da i̇lk yağmur kesildiği anda hemen dünyanın sonu Gevşet. gevşetler. Sıkı değillermiş oktay. Demek ki tablolar yanlış ya. Mevsim tabloları mı yanlıştı acaba bunların? Olabilir. Taklı bir hata yaptıkları ortaya çıkacak. Yani 3 ya. yıl gibi bir tatlı bir hata oldu. La bitti la artık ne olur bundan sonra ya, yağmaz yağmaz. Ya, kapatın diye medeniyeti kapat yani 3000 yıl geçti üstünden. E, maalesef e, Maya medeniyeti döneminde bölgedeki ova, nehir sistemleri ve buharlaşma oranları maalesef alt üst, <gülüyor> alt üst olduğundan dolayı bir maalesef. güzel medeniyetin daha sonuna geldiği açıklanıyor. <gülüyor> Bakalım biraz daha araştırmaları gerekecek demiş. Aralığa kadar biraz daha bakarak olalım demişler. O zaman da net bir şey söyleriz. Çünkü aksi bir şey çıkması durumunda e, adamlar haklıysa şayet. Ee, maalesef bizim de çok fazla bir 10 aylık bir süremiz kaldı. Yani, evet, Hesabını doğru, yani, yani, doğru söylüyorsun Süphaiir. Evet, mayılara ayırdığımız köşenin de burada sonuna geldik. Biz dükkanın borçlarını kapatmış olacağız mı o zamana kadar? E, borçsuz gidelim ya. Borçsuz gidelim. Yemin hakikaten. ediyorum borçsuz gidelim. Yani en çok korktuğum şeylerden birisi o. borçlu gittiğimiz anda <gülüyor> yanarız ki hem de nasıl yoksa. <gülüyor> Ve hesaplarıma göre benim biraz da artı da gideceğiz yani. <gülüyor> Çünkü o böyle dünyanın sonu geldiğinde artıdaki işletmeler, şey batın işletmeler falan filan diye hepsini bir e, değerlendireceğiz. Ayrı yani. ayrı değerlendiriyor. Tek şart var 21 Aralık'tan önce açılmamız. Açılmış olmamız. Olmamız yoksa yani. Hiçbir esprisi yoksa kalmayacak. Hiçbir esprisi kalmaz. <gülüyor> Beren yok? saat hayranlarından tepki var. Aa ne olmuş? Ya ki, Beren ben? saat hayranları e, Kenan Doğulu'yu istemiyormuş. Tepki koymuşlar. Ee, ayranları 8500 üyeli Beran Saat Fan ee, sitesinde yer alan Kenan Doğulu karşıtı yorumlar dikkat çekmiş. Valla çok saat yorumlar yapılmış ya. Memleket olarak Kenan Doğulu karşıtı yorumlar da yapıyorsak artık Beran Saat'ten açıklama bekleniyor. Kenan Doğulu'yu kim sevmez canım. yani şimdi Kenan Doğulu her zaman Hayatımızda yok muydu? Bizim gençliğimizden beri var. Yarın öbür gün de olacak. Biz de alıştığımız bir adam. Kadar Böyle yani. bir sert, sivri tarafı da yok. Ortadan güzel şarkıları var. Çirkin şarkısı olursa hemen unutuluyor falan bir adam. <gülüyor> ne kadar Bil güzel. Billa hayran olmana gerekiyor. Ufak gerek tefek deseydin de evet. tam da sevimli olacaktı Ufak ya. Ufak tefek sevimli. sevimli ya, en önemli şey senfati ya. Beren lütfen bir açıklama yapar mısın? Bu konuyla ilgili demiş mesela Bilge. Ondan sonra Umut Borkan Türkiye'nin en yakışıklı, en karizmatik oyuncularıyla oynadın. Fakat e, bir türlü beraber oldun. E, Fransız Sezar'la beraber oldun demiş. Kim o ya? <gülüyor> Sezar'a gösterilmeyen tepki. Kenan'a mı gösterildi? <gülüyor> bir de Fransız. Yani Levent Semerci'yi tanıyoruz. Evet. Fransız Sezar ve şimdi de Kenan Doğulu diye e, şey yapmış, sinirlenmişler. Sırada ne var demişler. <gülüyor> 40 yıl düşünsem aklıma Kenan Beren gelmez de Beren lütfen bir açıklama demiş. Bir tane başka birisi. Ondan sonra Kenan Doğulu'nun albümü çıkıyor yoksa demiş. <gülüyor> Ceren. <gülüyor> Böyle yorumlar. Sinirli sinirli. Memleket olarak sinirliyiz, zor dönemden çok geçiyoruz gene. Modern sabahlar. Modern sabahlar her sabahlar devam ediyor sevgili sanat severler dünyamızda olaylar da devam ediyor dünya döndükçe olaylar çıkmaya devam edecek anladığım kadarıyla biri biterken biri başlayacak biz de sizlere aktaracağız ona göre kendimize bir şekil vermeye çalışacağız buyurun efendim gemi neden battı anlaşılmış ee, evet hemen o konuya bu, ben başlığı gördüm bu gerizekalı kaptan haberi mi? Evet gerizekalı son dönemde batan tek gemimiz e, bu olduğu için e, gerizekalı <gülüyor> kaptanımıza otomatikman gidiyor e, gerizekalı kaptanımızın maceraları devam edeceği benzer e, İtalya'da kayaların... Daha ne macerası olacak adamı ya? Ya işte önceki maceralarını artık günümüze aktarıyoruz e Şimdi bir kaptanın macerasının gemi batırdığında bitmesi lazım mantıklı olunca düşününce ama e, bizim... Hele kaptan... de ilk terk ederse gemiyi yani bitmiş olması lazım o macerayı, kapatmış olması lazım. Esas macera şimdi başlıyor demişler Demiş. zaten. Ee, şimdi başlıyor. Ee, o gün neler olduğu birer birer ortaya çıkmaya başladı. O esnada, yani o esnada dediğim gemide seyahat esnasında e, Moldovalı hostesle beraber oldu. Öne sürülen hostes. Ee, sonuç son nasıl bir daha bir cümlelerini bir beraber yani. olduğu iddia ediliyordu bir Moldovalı bir hostesle beraber olduğu iddia ediliyordu diye Kaptanı, ortaya çıkıyordu gemi batarken. Ee, esnasında esnasında dedikleri gemi bir giderken o zirveye doğru yolculuğunda mıydı evet, o zirveye doğru yolculuğuna başladı hangi ülkeden olduğu özellikle mi verilmiş <gülüyor> çünkü hostes olmasının yanında ki en önemli bilgi olarak o verilmiş bize <gülüyor> hangi ülkeden olduğu veriliyor tabii evet. ee, Moldovalı hostes sonunda konuştu ee, o sırada demiş o esnada demiş beni demiş köşke çağırdı efendim hangi köşke? Kaptan köşküne çağırmış ee, Kaptan köşkünde şarap içip manzaraya karşı e, o sırada manzara dediğim batan gemi manzarası <gülüyor> bak öndü. deniz nasıl yükseliyor ya biz bunu batıyoruz bak, şimdi, yok yok deniz yükseliyor böyle olur <gülüyor> Ee, o sırada şarap içip e, manzaraya bakarak affedersiniz çok özür diledim öpüşüyorduk diye açıklamasında bulunmuş. Hatta şey Ver <gülüyor> are you from soruları falan geçti herhalde, <gülüyor> herhalde onlar ilk ilk edin. onlar geçildi öpüşülmeye başlandı. <gülüyor> öpüşülmeye başladı. Ver are from net müzikten hoşlanırız falan bir müzik koymuş. Bir neşenelerin falan filan diye. Ee, şaraplarını içip e, öpüşmeye başlamışlar. Hatta Moldova'lı e, Ya ben de niye sürekli ikide bir bunu... <gülüyor> diyorsam, <gülüyor> ne bileyim, hayır. Hosteste bari. E, hatta ya Hatta Ostech... kadının ismi yok mu? Kadın <gülüyor> ne? Kadın, kadın diyeyim. E, kadın şöyle demiş. Gemi, gemi batmasa o gece sevişebilirdik. <gülüyor> Hay Allah demiş. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Hay Allah. Gemi batmaya iyi de iyiydi demiş. Bunu yani... o kaptan seslendiriyor olmasın? <gülüyor> Vallahi... Bu kadını. Bilim ya bilim da değil. onun adına mı konuşuyor Hakikaten konuşmuşlar. Ne gemi battı diye bunlar niye sevişmediler ben onu anlamadım. <gülüyor> çünkü kaptan son derece rahat oradan. Yok ya gemi batmadı diye iki saat oyalamadın milletin. Ya, oyaladı, oyaladı. Ya da ölen insanlar mı keyiflerini kaçırdı? Bilmiyorum artık. Tadım kaldı ya ölenlerin. Ya da akıllarına mı kalmış ne olmuş Ya yani? da dengelerin mi bozuldu acaba? Al birini vur ötekine yani. yani çünkü biraz verev, verev yattı ya. Verev, yattı. <gülüyor> verev yatınca bunlar herhalde şey yaptılar... <gülüyor> Neyse geçmiş olsun o son zaman yani. Gerçi bu sebep değil ya Yani Bu manzaraya karşı bakıyorduk Bu yani tüy dikme olayı Sebep değil yani gemi batarken bir de şarap içiyormuş Orada sevgilisiyle falan gibi Daha da sinirlenilecek Sadece şey. şarap içse gene bir nebze ee, Şarap içip manzaraya karşı öpüşmesi Herkes de tepki uyandırdı Yani gerçekten e Ve sonra da şu kadının da çığla Yani gemi batmayaydı <gülüyor> Aslında o gece Valla neler olurdu neler ee, ne diyelim <gülüyor> Bundan bu, bütün kaptanların çıkaracağı dersler, dersler var. var kaptanından hostesine kadar evet. uçaklarda kim bilir neler oluyor şimdi biz e, şeye girmiyoruz çok gemi yolculuğu yapmıyoruz ama evet. uçaklarda da belki öyle şeyler oluyordur herkes bir şey olur herkes Bundan bir sonra. kendini şekil düzenle en verir. güvenlisi gene otobüs vere <gülüyor> ol <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> durumu ben, daha iyi. ben çünkü hiç muaveni <gülüyor> şarap taşırken görmedim <gülüyor> kaptan köşkünü <gülüyor> Vallahi öyle oluyor. Bir tane yazık muavinin orada şey ıs ıs yapan koltuğu var. Başka Bir de yükseliyor. muavinler hep erkek oluyor ya evet. genelde yani işte ya da böyle biraz genelde daha apağa çıkılıklı oluyorlar. Böyle şey dağılmış yakabağı açılmış. Ne yapsınlar abi? Ne yapsınlar abi? Bilmem Doğru. kaç saat fıldır fıldır dolanıyorlar otobüste. Doğru Oktay ne güzel yaklaştı. Bir muavin çığlığına ses verdik. Ne yapsınlar abi? Eee gündemimizde neler var Oktay? Koltuğu la ups geriye yatıran adamla sen mücadele edemezken muavinin nasıl mücadele etmesi bekliyorsun Fahir? Muavinin en çaresiz olduğu an otobüste horlayan yolcu. Linç'i önlemeye çalışıyor çünkü. Kendini yani adeta ara yapıyor. Adamı araya uyandırmaya çalışıyor. Linç iti. <gülüyor> ne dedin sen Oktay? Ana anlaşılmaması <gülüyor> benim şansım. <gülüyor> evet topuklu giymek kamburluk nedeniymiş. Ee, bu ortaya çıkmış en sağlıklısı en fazla 5 santim topuk giyin demiş uzmanlar ee, daha fazlası e, hem kambur yapıyor hem de sizin duruşunuzu hiç ben topuklu şey kambur kadın görmedim ya onları göremiyorsun zaten onlar bir no, süre bir sonra kambur olup piyasadan kalkıyorlar bir zamanlar topukları ortalığı oynatan o kadın ne oldu diyorlar insanlar bütün arıyorlar başka bir şey ayak taşında topukları, ama yani topukları falan 23 falan. santimetreyi bulan ayakkabılar e, özellikle bugünlerde var mı ya 23 santim Topuğu olan bir dakika ben bir 23 santim çizeyim. Orada bir gene bir dolgusu vardır. Dolgusu vardır diyor bak adam dolgusu varsa <gülüyor> o onu kurtarır en azından diyor orada yine bir dolgusu vardır diyor. Ne dolgusu varıya yani gelin. <gülüyor> 23 santimlik. Estemeye ikna olurduk biz ona da. Hayır, hem dolgusu var deyip hem esnediğin için oldu. 23 santimlik topuğun normal bir ee, bulunuda bulunması için ayağın 45 numara falan olması lazım ki topuk o kadar yükseldikten sonra burnu basabilsin bak adam ne kadar güzel ee, üçgen sisteminden bunun matematiği de <gülüyor> kuvvetliydi yani işte mesela diyor ya iki kenar uzunluğu üçüncü kenardan büyük olmalıdır falan diye <gülüyor> sen sosyalci değil miydin ya? sosyalciydim ama matematik konusunda özellikle topuk matematiği konusunda iyiydik Aa, Hayır, Bu sefer benden mi çek... ama topuk Aa. matematiği Topuk matematik. Tombul matematikten sonra topuk matematik gerçekten çocuklara öğretilmesi gerekli. Bunlar işte hayatın içinden şeyler. Topuklu matematik aslında ben, doğrusu. Topuğun altı ile... <gülüyor> Şimdi Bakalım, şöyle demiş. Rekor denemesine başlıyor. Bakalım, <gülüyor> topuk konusunu ne kadar uzatabileceğiz? <gülüyor> Profesör doktor Ahmet Turan Aydın ismini de ben ortaya sürdüm mü? Uzat, uzatabildiğin kadar. Hocamız şöyle demiş. 5 santimetreyi geçmemesi gerekiyor, ama 8 santimetreden yukarısı gerçekten zararlı demiş. Yani 5, yani, 5 8i toler edebilir, bünye. Evet. 5-8 santime kadar kaldırabilir çünkü bazı kadınların ayakları da ona göre e dizayn edilmiş oluyor. Ama 8 santimden sonrası ölümcül tehlikeye sınırları içerisine giriyor. Topuk olmaktan çıkıyor. Artık o bambaşka bir şey. Erkekteki topuk kaç santim ortalama? Aman yani de bir ayakkabısında... topuk dediğimiz mi? Ha yani işte bir ökçe dediğimiz. Benim mesela topuklarım 4 santim falan. Çıplak ayak ölçüsü verir gibi bir ses tonuyla söylediğine gel. Benim topuklarım 4 Benim santim. topuklarım yani pembe o... ve 4 santim. Ayak, Aldığım Şu an ayakkabıları mı? topuk ekletirim ben 4 santime kadar. <gülüyor> Şuna bir topuk yapalım diye. Doğru. Valla erkekte bir şey yok bir parmak bir şey sonuçta en nihayetinde nedir ki yani. Ama işte bu şeylerin olması o çirkin ayakkabıların ortaya çıkması bu 5 santimlik topuklular da hiç topuklu gibi değil. Hiç böyle bir görsel bir şölen. Malın e, gibi bir şey o. Yani hakikaten 5 santim topuk giyeceğini hiç giyme. Hiç giyme yani. Hiç giymesi aslında daha güzel. Canım. Niye yani insanlar topuğa yöneliyorlar onu da anlamıyoruz. Aslında bizi, olmadığı belli, rahat olmadığı da belli. Bu aslında topuklu ayakkabı üreticileri derneği, top Top ür derneği başkanları sürekli ara ara şeyleri çıkarıyorlar. Topuksuz olmayaydı hayatımız nasıl olurdu diye bu aybotları botları var ya iBot'larını görmediniz mi? Hıh. -hı. iBot'ları bilmiyorum. Ayakkabınla da mesela ayakkabını çıkarmadan ayak parmaklarınla telefonunu şey yapabiliyorsun. Ya dokunmatik her... olarak kullanabiliyor Şu... Ibot ne ya. iBot'lar var ya ya bu şeyler olan. <gülüyor> ya hiç görmediniz ne? mi iBot'ları yani? Steel bu... Johnson çıkardı bir şey mi? Ya bu tipi <gülüyor> Ben de onu eski tipsiz şey var ya. Ee, ayakkabılar Neydi o tipsiz ayakkabılar hiç sevmediğiniz Uğuk mu? Uğuklardan bahsediyoruz marka vermeyelim. Yani marka vermeyelim Bir onlar çıktı mesela topuksuz ayakkabı olan Bir de son dönemde aybotları ay diye bir şey çıktı Böyle, ay yani böyle bombişli bombişli Bombişli olan. bombişli dediğim işte hmm. ayı ayağı gibi oluyor ha, tamam. Onlara aybotu ay mu deniyor? Aybotu deniyor onlar işte eğer topuklu olmazsa bunlar olur. Aybot. Diyerek erkekleri ürkütmek suretiyle e, işte oraya teşvik etmeye çalışıyorlar. O zaman e, şunu da vereyim de ben sonra Aybot konusuna geçeyim vaktimiz varsa. Biliyorsunuz bir rüşvet olayı var. E, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı İstanbul Ulaştırma Birinci Bölge Müdürlüğü'nde bir rüşvet skandalı yaşanıyor. Bugünlerde... E, çok göz bir haber değil ama e, biz ele alacağız. 200 TL karşılığında kolayca alınabilecek bir e, yetki belgesi. Seninki neydi Fahir? 1 dediğimiz bu mu? ka1 yetki belgesi diye bir yetki belgesini rüşvet vererek almış da birileri. Ay şu ayyü Kabir Mabir değil ya. On, Neyse işte. on numara bir şeyim var. Polise başvurarak e, seri numaraları almış 200 TL'yi bilmem kime vermiş. Gözaltına alınan bilmem kim Bakırköy Asayi Büro Amirliği'nde yapılan üst aramasında 200 TL üzerinden çıkmış. Neresinden çıkmış olabilir bu 200 TL? <gülüyor> <Abi, gülüyor> Rüşvet. <gülüyor> ben söyleyeyim cüzdanından çıkmış olabilir. Cüzdan dedi seri numarası almış 200 TL'yi cüzdanına koymuş mudur diyorsun. Yani Koymuştur tabii canım 200 TL e, dediğin nedir? 4 tane 50'lik verdiğini Ay, düşünüyorum ben. Peki tek 200 ya. Tek 200 mü? Tek, 200, ha, tek 200 olursa onu tek 200. katlayıp uygun bir yere. Göğsün. Seri numaraları alınmış falan diye söylerdi. Abi, tek 200 bu. Adam onu alırken seri numarasının alındığını bilmiyor ki. 200 lira ver ben sana şey yapayım. Al bu şeyin belgen ver 200'ü saydı oraya koyar. Veya 200 lira şey olmasın diye kaybolmasın falan diye büyük para gelmişse onu gömlek cebinde falan Sen yani koymuşsun. cüzdanına koyarsın. Sana Tabii bir üsret verilse mesela <gülüyor> yani o tip bir şey olsa anladığımız kadarıyla Eger cüzdanına koyacak. Ee, benim, Fahir sen, benim, sana neresi mantıklı geliyor? Bana belli mevlaların üstü ayakkabı olabilir. Göğsüme koyabilirim. Göğsüne mi? Yani tabii göğsüme bir koltuk altına özel bir rekhi yaptırarak oraya şey yapabilirsin. Mantıklı. Ya sen işe çıkardın. giderken hazırlıklı olmak şeyini muhakta, kullanıyorsun, hakkını. Hakkımı kullanıyorum. O hakkını kullandın. Ee, vallahi tebrik ediyorum Fahir. Ee, adam da ayakkabısına koymuş. <gülüyor> ee, Aynı kafadayız. Ama ayakkabısına da değil. Ayakkabısının keçisinin altına. Yani ayakkabısıyla keçesi. Niye öyle bir şey yapıyor? Bir de ki Üst aramasında yok çünkü öyle Niye bir şey. Niye üst araması diye. yapsınlar ki adama? Yapmışlar işte mi? canım sen e. bu durumda bari böyle bir şey deme ya yapmışlar işte adam adam da kurmuşlar ne derler kapanı kurmuşlar adam da şey adam kapan olduğunu bilse baştan rüşvet almazdı ya sonra adam kapan olduğunu, kapan olduğunu biliyor düzenli olarak bu adam insanlar al. rüşvet için üstleri aranıyor bulamadılar parayı tam hadi gel hadi yakalayamadık falan mı diyorlar ne bu para falan diye sormuşlar bu TG'ye uğur parası ondan yani. sonra ben bu ben bu parayı ZK'ye vermek için aldım diyor Neye vermek için? Baş harflerini. Başka Baş bir adama vermek var. için aralın yani. Niye ayakkabına koydun demişler. Sıcak olsun. <gülüyor> sıcak sıcak verin demiş. <gülüyor> Çünkü keçenin altına da koyması gerçekten. Evet topuk, ökçe ve ayakkabılara ayırdığımız köşemizin sonuna geldik. Ee, ee, bu tü hafta tüp haber oldu. tipi bir şey oldu bu da neredeyse. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tübrıs'ın Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Oscar coşkusu yaşanıyordu dün. 5 Oscar alanda artist filminin unutulmaz sahnelerinden birini izliyoruz şimdi. <gülüyor> Keyifli. Evet buyurun. Biraz daha izleyelim ya lütfen. <gülüyor> Keyifli. <gülüyor> Çok hoş ya o danslar Te falan. harikaydı. Aynı. <gülüyor> mahsus yapıyorlar değil mi? Mahsus yaptılar orada. Evet mahsus yaptılar. Uzay projesi gündemde. Uzayda ne projesi olabilir? Ne projesi olabilir? Hugh <gülüyor> Hefner'ın... E girişimci olarak katıldığı e, Richard Branson'ın You have no ben de akan sular durur uzayda uzaya röpteşen bir mi gibi bugüne <gülüyor> kadar Satürn'ün çevresinde halka vardı. Mars'ın <gülüyor> etrafında niye röpteşen bir olmasın mı demiş. Richard da biliyorsunuz. Richard Branson'ı e, bilmez misiniz? Richard Branson kimdi? Ben onu Virgin Galactic'in Galactic. e, sahibi İkisi birlikte e, bir projeye imza atıyorlar. Uzayda ne olabilir? Otel. Ne, ne tip bir otel? Ee... Mars oteli diyeyim ben sen anla. <gülüyor> Uzay oteli doğru <gülüyor> çılgın proje diye bahsediliyor bu projeden. Beş yıldızlı bir otel. Ee, no, nasıl oluyor uzayda yıldızlama sistemi aynı mı dünyada? Aynı aynı. Yedi yıldız olamıyormuş onu biliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye gündeminden biliyoruz ama yıldız bol zaten etrafı yıldız kompil. Be bak adam ne kadar güzel dedi ya. etrafta yani yıldızlar şu anda gözüm öyle. kapanıp açılmıyor <gülüyor> Seyiriyor gözü seyriyen gözler. 5 yıldızlı bir restoranda yemek yerken aynı zamanda stripteze izleyebilme imkanı veren otel ha, ha, işte esas nokta yani. izleyecek adam. Niye uzaya gitsin? Niye uzaya gitsin? İşte yani dünyada lazım ya, dedikleri uzaya şey Uzaya gitmişsin orada gerçek Şöyle ortamdasın. Egeciğim şöyle düşün. Ee, mesela dünyada doldurmuştur kotasını. Yani dünyada strip izleme kotasını adam doldurmuştu Adam strip adına dünyada ne varsa hepsini tükettiyse. Yer çekimsiz ortamda böyle. böyle. Acaba yer çekimsiz çünkü orada hani direkt dansı falan var ya filmlerde daha, daha rahat gördüm. oluyormuş. Onu yukarıya doğru yapma şansı var. var. Yer çekimsiz direkt direktans dediğin şey. Yer çekimsiz ortamda işler değişir figürlere figür katılır. Yer çekimsiz şey arada. her şey için öyle. Bu arada ortam yer çekimsiz. Ortamda yer çekiminin kralı nasıl? var. O Otelin, Otelin lobisi... Yerden <gülüyor> yer çekimi mi yapıyor? Tabi yapay yer Kime olacak. Yapay yer çekimi diye bir şey yok. Yapay çekimi olacak o zaman. Nasıl yok canım? Yerin çektiği kadar bir yapay çekim çekimi. Nasıl ölçümde. var bana anlatın da yapay yer çekimi. Mıknatıs mı? gibi mıknatıs bir şeyle. Mıknatıs abi. Ya mıknatıs ya bilgisayarla yapacaklar. Herkesin ayağının altına ökçe mi takacaklar? <gülüyor> Metal. <demir? gülüyor> o bitti gitti işte ya o kadar apla deve değil. Yapılır. Bilgisayarla yapılıyor abi bilgisayarla. Atamaları bilgisayara mı yapmıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> bunu da <gülüyor> atamayı yapan atomayı bilgisayar, bilgisayar bunu hakaydı yapar. Yer çekimini de yapar. Sonuçta mıknatısla birleştiğini düşün. Öyle düşün sen yani. O yüzden e, Bu uzayda her şeyi düşünüyorlar bu yer çekimi meselesini pek galiba toplantılarda gündeme getirmiyorlar. Niye ya? getirmez olurlar mı? Sırf yer çekimini nasıl şey yapacağız sanal yer çekimini nasıl sağlayacağız diye şey yapıyorlar ama yine de bir eğitime ihtiyaç olacak tabi. Tabi ki. O yüzden de e, uzaya gitmeyi planlayan yolculara bir eğitim veriliyor zaten. Hı hı. Üç gün bir eğitim veriliyormuş. Ondan bir sonra görüşürüz. bir sınav, bir sınav, hard. Ondan sonra gönderiyorlar. Ee, sadece uzaya gidecek olan yolcuları değil aynı zamanda e... onların yakınlarını da. <gülüyor> Hayır, çalışacak olan personeli de. Yani streltizciler. Personel yapacak eğitimi olan. çok önemli. Ee, orada streltizcileri de eğitimden geçirecekler. Strip dizici falan diye konuşuyoruz ama... ...şey değil değil mi? Yani konuşabiliriz. Rahat rahat, saat olmuş 9.46'ya. Bu saatten sonra... ...strip yani dizici diye konuşmayacağında ne diye konuştun nokta. Ondan sonra... ...ben de demiş... ...Space Ship 2 var demiş. Rissett Branson. İyi demiş onu Kaç basıyor demiş. <gülüyor> onunla demiş ilk seferimize çıkacağız demiş. Ee, onunla demiş götürürüz. Araçları evden mi bah. getiriyorlar? Uzay gemisi benden. Hücüm. Um. direktleri ben getiririm demiş. Direkleri yaptırırlar canım yani... ...Sincan Organize Sanayi Dökümciler Sitesi... bastırla olmadı hostim'den... ...Sevimli Demircilere yaptıralım. ...Yaptırdılar mı bitti yani... ...Kızları ee, da Hugh Hefner getiriyor... ...Tamam oğlum demiş ya bizden daha güzel artık ne olacak... El ...Herhalde bizim... satış olmadı ya bu uzay yolculuğu şeyi için... ...bir 200 bin dolar diye bir şey... ...tarife biçtiler ya... Hı -hı. ...onu olmadı herhalde o şey yapmaya çalışıyorlar... ...Bir İran kadın mı? çıktı ben onu Beş hatırlıyorum... ...5 yıldız, evet, yıldız falan diye yan şeyler... ...Turist olarak ondan başka uzay turisti duymadık hiç verdi paraları 7 milyon dolar mı verdi 20 milyon dolar mı verdi gitti bir orada takla attı herhalde onlar böyle ultra zenginler aralarında konuşuyorlar facebook'ta grupları mı var ultra zenginiz nokta biz diye bir şey olabilir belki Orada <gülüyor> o kadar da matah bir şey değil dedi belki ondan ama sonra herkes şey oldu şey yaptı vazgeçti doğru olabilir gerçi daha başlamadı Tabii daha yani var. böyle bir şey yapmamak o lazım olumsuz girmemek lazım ee, yani seferler başlamadı daha seferlerimiz ama... başlamamış <gülüyor> De. Nereye yazıyorlar onu? Yani? <gülüyor> bir, bir Ofis falan tutular mı? Ofisin girişine Hayır şey işte Facebook'taki ultra zenginiz Biz Tv. O adrese yazıyorlar <gülüyor> anladığım kadarıyla ve e, oradan duyuruluyor. Kendileri. Sistemi de kurduğumuza göre. <gülüyor> yani şu aşamada işi güzel tarafı bizim Hugh Hefner'dan efendim. Ee, Nedir Richard Bey'in soyadı? Branson. Richard Branson'dan hiçbir eksiğimiz Branson. yok. Aynı şekilde geyik yapıyoruz. Orada <gülüyor> oteli koyacaksın. Ondan sonra orada mesela e şey adam orada çıkacak mesela... ...orada aya bakarken içkisini içecek. Bir oradan yana, mesela bir koridor tipi bir şey yapacaksın aşağıya. Orada merdivene gerek yok zaten. Takla atarak değinebilir. Yer çekimsiz orada. Orada mesela şey olacak. Orayı da masif yapacağız. <gülüyor> Aynıyız. Ya tek tek sorun direkler nasıl gidecek oraya? Dünyadan mı? Evet. Yani her şey benim aklıma yatıyordu. Şöyle o olabilir. Koca koca direkler nasıl gidecek oraya abi? Şans diyor açıklayacak. <gülüyor> <gülüyor> Direklerden de şey yapmıştık. Onları çıkaramadık ki. şans. Uzayda şey oluyor mu? İnşaat yapıldıktan sonra? Böyle çöpme, pislik falan filan çıkıyor Tabii, mu? Top Dünya de, kadar. 78 için Türkiye'de... Ne yapıyorlar? Bırakıyorlar yet, mı? Onu? Yok olur mu canım? 70 liraya ya, istersen <gülüyor> <asla> yaktırabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama uzayda onu yakmak da zor. Uzayda yakamanda, Yakamazsın Ne olacak? Bırakacaksın o zaman. bırakacaksın. Bir tekme atacaksın Tekme sonra sana... <gülüyor> <gülüyor> Zaten gider o. Ama be, bir, beri, bir yörüngesine. dünyanın beri yanına doğru depiklemen lazım. Çünkü mağazalar dünyaya doğru gelebilir. Yani dünyaya şey yaparken ya. yerine denk getirip sağlam bir depikle beraber gönderirsin gider ya. O atacak adam çıkarmak Uzayda lazım. sağlam bir tepikle yapamayacağın şey yok. Vallahi Hayırlısı olsun ya. Böyle ya. Biz her zaman. uzaya çıkabileceğiz mi? Benim derdim o. Biz dediğin? Yani bizim ömrümüz uzayın mankul fiyatlarda e, halka açıldığını görecek mi? Ya biz şimdi bu ay içinde bir adım atıyoruz biliyorsun. Ankara turu yapıyoruz helikopterle. Ha, yavaş yavaş. Aa, doğru. Bu bir adım. Yani, yavaş yavaş yükseleceğiz Biz de hop diye atmosferini değiştirebiliriz. Biz kendimizi de kaybedebiliriz. Şey yani bugün işte belki sevmeyeceğiz zaten. Biz montajımızı aldık. Evet. Yani başka bir firmada bizi uzaya göndermek için şey yapabilir. Bizi çıkartabilir. Yine bir inşallah bizim bir topriim olur, bir şeyim olur, bir güzellik yapar bize. Firmaları mı kıp kip yapıyoruz yani burada? Valla firmaları uzaya gidecek uzay firmaları, falan. uzaycı uzay firmalara, <gülüyor> uzaycı firmalar. Onlar kendilerini gayet iyi biliyorlar. Hayır olsun ne diyelim ya Bulamadılarsa diye susuyoruz şu anda Biraz daha <gülüyor> ha Biziz galiba diye Uzaycı firmalara buradan sesleniyoruz Başarılar diliyoruz kendilerine evet. Uzaylar limited <gülüyor> Refik Uzay Cengiz Uzay kardeşlerini kurdu uzaylar limited. Esas babaları var onların Muammer <gülüyor> Ya öyle bir şey işte Evet Fahir Bey buyurun bir iki şeyden bahsedelim bakalım. Bir iki şeyden bahsedelim bakalım biraz şimdi tarihte bugüne bakmak isterseniz 4. Mehmet'in mutfağında her gün 16 güvercin yeniyormuş buna bakmak isterseniz. Güvercin her zaman... pişirmek ne kadar zordur ya. Güvercin pişmiyor çok kolay ya ilik gibi pişiyor anında bu, sen neden bahsediyorsun? Güvercin o kadar şey değildir yani. Güvercinin pişmesi, pişmesi benim biraz içimi şey yaptı İçini ya. İçini bulandırdı. Kaldırdı. Hmm. Yenmesi mi? O kadar kuşçu adam var ne ne yapıyor onlar takla atsın diye mi bakıyor? Yani onlar bir yere araya kadar araya... Takla, iyi takla atamadı mı Hop. gideceğin yer belli yani. Hop dördüncü Mehmet'in mutfağına gidersin. Ee, aşkın tarihi ders oluyor. Güvercin kafasında varmış zaten. Kuşçu <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'e gider diye. Küçük Bilgi... kafa. <gülüyor> Eee Bilgi Üniversitesi'nda Profesör Doktor Levent Yılmaz koordinatörlüğünde verilecek aşkın Tarih adlı derste e, Leyla ile Mecnun'dan, Casanova ve Romeo ve Juliet. Bak şimdi burada bir eksiğimiz var. Bunu bana açıklar mısınız? Leyla ile Mecnun bunlar tamam. çit çit geliyorlar. Romeo ve Juliet bu da çit. Casanova ve Romeo ve Juliet diye yazılması e, bu üçlü arasında bir ilişkinin mi göstergesidir? Yok. E, yoksa Kazanova yekten mi gelmektedir? Kazanova ders vermeye gelecek herhalde. Öyle değil böyledir diye. Ondan sonra gideceksin işte Kazanova başlı başına çift sayılıyor ya. Hmm. 14 hafta sürecek bir program aşkın tarihi çerçevesini isteyen ne, Don herkes... Don Juan yok mu? Don Juan. Don Juan var. Kazanova da öyle. E, Don Juan var. Kazanova var. Başka sahip böyle. E, bizim milli çapkınımız vardı. Neydi o adamın adı ya? Hmm, Akça saçı. Suha Kadayıf mı? Öz... <gülüyor> <gülüyor> Süha Öz Kadayıf. <gülüyor> Süha doğru Öz Germi. Germi ne demek zaten? Kadayıf. Kadayıf. Ee, Saçları aşk... itibariyle evet. 14 haftada isteyen herkes... E, <gülüyor> ...Aşkın tarihini öğrenebilecek. <gülüyor> öğrenebilecek <gülüyor> dersler e, teorik... Aşkın de... tarihini öğreneceğiz. Ah, tabii tabii. Program çerçevesinde verilecek olan dersler... ...eski Mezopotamya'dan... ...eski ve e, Yunan Mısır medeniyetlerinde... ...Roma Ama İmparatorluğu'nda... Medeniyet çıktı karşımıza. Orta abi. çağda aşk nasıldır tarihini... ...orada zaten tarih şeridi hazır... Onların üstünde tek tek hepsinde aşkın nasıl olduğunu Hepsini öyle 14 hafta var zaten çok fazla Hocamızın aşk hayatının mükemmel olması lazım Biz bunun dersini veriyoruz Profesör Doktor Yılmaz'ın var evet. e, Bakayım gayet de iyi gözüküyor Evli midir bilmiyorum yani eşiyle efendim e, sevgilisiyle falan tartışma başladığı zaman Kızım biz bunun dersini veriyoruz bana öğret başka diye bir cümlesinin hazır olması lazım Ne evet. ya her berberin kafasındaki saç mükemmel mi? Öyle bir şey. Ne, ne iyi berberler var kendi, kendi saçını şey, şey yapamıyor. Yani. Berber kendi berber saçını berber kesemez kendisi. diye bir şey var biliyorsun Oktay. Ya, terzinin kendi söküğünü dikememesi saçma ama berberin kendi <gülüyor> saçını kesememesi garip. çok mantıklı. Değil. Yani çok mantıklı. Yok yok. Kendi şeyine e, derman olamaması gibi bir durum var orada. Siz orada fiziksel anlamda bir şeyden bahsediyorsun ama yok. Kendi mesela çok iyi bildiği bir şeyi yapamaz. Kendi hayatını uygulayamaz. Mesela doktorlar da öyle değil midir? Bizim hep Teorik mi diyor şey? Tabii o hmm. Yani o yüzden bir şey yapmak lazım. 800 lira. Bu arada isteyenler, aşkın tarihini öğrenmek isteyenler 800 şey liralarını hazır canım. etsinler. Hep Bu... teorik mi ders peki? Ba Hakikaten. Bazen, bazen, şey, bazen pratik. Bazen pratik. Tabii kafelere gidiyorlar. <gülüyor> Çünkü oğlum, yani aşkın tarihini öğrenirken kafelerin pastanelerinde <gülüyor> <evet. gülüyor> aşk tarihindeki yeri tartışılmaz. Bilim adamları, kırmızı giyen kadınları, tek geçen erkeklerin... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Erkeklerin e, tespitini tek tek yapacağız demiş. E, cinsel olarak daha çekici geldiğini kanıtlamış New York'taki üniversitede Aa, 96, 96 kişi katılmış benim de önümde var. <gülüyor> e, evet 96'e 96 katıldı. Olsun 96 96 demiş farklı e, <gülüyor> <gülüyor> yerde kıyafet giyen kadınların fotoğraflarını göstermişler erkeklere Bu nasıl olmuş ki? Bu iyi, iyi, bu pek geçtiğini, pek geçtiğinizi bu yana koyun demişler uzmanlar ve e, Sonuçta şöyle bir enteresan bir şey çıkmış. Çok enteresan. Ee, hiçbir rengin erkekleri kırmızıdan daha çok cezbetmediği ortaya çıkmış. Ee, evet. Herhalde kadınları da kırmızı cezbediyor ki onlar da o kıyafeti alıyorlar bir yere girdikleri zaman. Eflatun'u mu kırmızı kırmızı lütfen diye alıyorlar. Karşılıklı bir cezbe, cezbeyleme yani, durumu var. Cezbeyleyin. <gülüyor> eyleyin eyleyin cezbeyleyin diye de sloganı var. Cez cezbeyle. Yani şöyle bir durumda, şöyle bir e, ortaya konan somut sebep de var. Erkeklerin kırmızı giyen kadınların kendilerini daha az olasılıkları elde edeceğine inanıyor. Ya yani bir cesaret geliyor kırmızıyı görünce erkeğe. Ya bu kırmızıyı giydiyse ben, beni Kesin bana manyel veriyor diye mi? Yani erkek öyle mi algılıyor? Tabii şahsi algılıyormuş. Yani kırmızı giyine gerek. Kırmızı renk benim için giymiş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel içten örnek verince bak nasıl doğru iki örnek çıktı ortaya İngilizler'de de aynı şey vardı hatırlarsınız Kaptan Swing'de kırmızı urbalılar bütün hep Kaptan Swing ve adamları cezboluyorlardı cezboluyorlar <gülüyor> evet bir programı daha cezbettik gibi geliyor <gülüyor> cezip cezip Anadolu dedik ve sevgili dinleyiciler yarın sabah buluşma umudumuzu koruyarak ayrılıyoruz bu sabah Aa, bitti mi? Bitti maalesef. Maalesef. Zaman zaman. Bizim zamanımız. Zaman. O zamanlar. Hangi zaman? Zaman zaman. U. Modern zamanlar. Hangi zaman? Eski zamanlar. Kim? U. O zaman zaman dilimi hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de.